Merhaba, ben Didem Gürsap. Merhaba, ben Kerem Doğan. Kamusla Güreş programımızın E, e harfindeyiz. Bu hafta E harfini irdeleyeceğiz. E, kavramımız da engel. Yaşar Kemal, Ahmet Şık, sigara, gazap üzümleri. Dekolte, Charlie Hebdo, Yılmaz Güney, Persepolis. Kürtçe, Lolita, Can Dündar. Sabahattin Ali, hayal kurmak. Cem George Orwell, Twitter, Otomatik Portakal, Alkol, Alice Harikalar Diyarında, Aziz Nesin, Don Kişot, Nelson Mandela, Türban, Adalet Ağaoğlu, Facebook, Ruhi Su, Steve Biko, Neyzen Tevfik, Viktor Yara, Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok, Nazım Hikmet, Necip Fazıl Kısakürek, Charles Darwin, Taksim. Taksim, Madame Bovary, Gandhi, Binbir Gece Masalları, Can Yücel, Şeytan Ayetleri, Galileo, İntilimani, Hrant Dink, Eduardo Galeano, 1 Mayıs, Necip Mahfuz, Alexander Soljenitsin, Atilla İlhan, Fes, Paris'te Son Tango, Suç ve Ceza, Yüzellikliler, Deniz Gezmiş, Aristofanes. Said Nursi. Felsefenin başlangıç ilkeleri. Mustafa M. Uykusuz. Süfrajetler. Bacak bacak üstüne atmak. İran. Ahmet Kaya. Stanislav Lem. Sevgi Soysal. Filistin. Festus Hockey. Abidin Dino. Pasolini. Edward Snowden. Bülent Ersoy. Mikel Adnan Menderes. Haydarpaşa Garı, Azra Erhat, Oz Büyücüsü. Leman, Modigliani. Rıfat Gaz, Henry Miller, Bülbül'ü Öldürmek. Genco Erkal, Musa Anter, Komünist Manifesto. Eşcinsel, Domuz, Cesur Yeni Dünya. Afife Cale, Kırmızı Başlıklı Kız. Musa Kart, Gülmek. Peronesse, Selda Bağcan, Doktor Jivago, Ahmet Arif, Milan Kundera, Erdem Gül, Walter, Fazıl Say, Adalet Ağaoğlu, Küba, Louis Ferdinand Celine, Çimlere Basmak. Evet, sevgili dinleyiciler. Engel kavramının yasak anlamı üzerine bir sözcük çalışması yaptık sizinle. Dünyada ve Türkiye'de var olan binlerce yasaklı engelli kişiden, kavramdan, davranıştan sadece yüz tanesini okuduk Kerem'le. Evet. Engel kavramının çağrıştırdığı diğer bir takım sözcükler eş anlamlıları veyahut da paralelinde giden anlamlara baktığımız zaman eş anlamlısı mania, sınır, ayrımcılık, günah. Ee, ...gibi bir takım kelimeler de beraberinde çağrışıyor. Ee, bunları bir şekilde sınıflamamız mümkün mü Kerem acaba? Tabii, engeller sadece yasaklarla ilintili değil. Engel TDK sözlüğünde bir şeyin gerçekleşmesini sağlayan, önleyen sebep. Herhangi bir şeyin gerçekleşmesini önleyen daha neler olduğunu düşündüğümde... ...ister istemez bir engeller tasdifi çıkarmak zorunda kaldım... Bu anlamda da engeller dediğim zaman aklıma fiziksel ve ruhsal engeller geliyor işte Didem'cim ve sevgili dinleyiciler. İşte yaş, genetik, akıl sağlığı, kadınların regül dönemi, e, cilt rengimiz, e, sosyoekonomik engeller geliyor aklıma. Bunları hani hepimizin bildiği aile, mahalle, din, inanç, devlet, hukuk, terör, şiddet, para, kapitalizm, televizyon, sosyal medya, sınırlar, savaş, üretim araçları, ordu, güvenlik kuvvetleri. E, bu gibi engellerle yani engel oluşturabilecek nedenlerle karşı karşıya hayatımızda bir de geliştirici ve olumlu engeller var. Onunla ilgili istersen sen bir e, notlarına bir bak istersen. Evet e, spor karşılaşmalarına baktığımız zaman insanların e, bir de kendi önüne engel çıkarma özelliği insana has bir şey onu konuştuk Kerem'le. E, ...sporlarda e, engel yaratılıyor. Bir Hı -hı. kere başlı başına engelli koşu diye bir şey var. Aynı zamanda e, at yarışlarında konkuripik maniyalı yarışlar var. Hı -hı. Bunun dışında da kişinin gittikçe kaldırdığı kiloyu arttırması... ...mutlaka bir rekabet oluşuyor. Hatta tek kişilik yarışlarda bile daha evvelki yarışçıların... E, ...işte e, kilometreleri, ağırlıkları, hızları, yükseklikleri başka bir engel olarak görülüp geçirmeye çalışılıyor. Burada kişinin kendi kendiyle e, savaşımına dair bir e, ilerleme var. Hatta e, Türkçemizde ya, tam olarak bir karşılığı yok bu challenge denen şey herhalde ama Hı -hı. E, olumlu olarak görülebilir. E, sınavları aynı şekilde konuştuk. Hı -hı. E, sınavlar son zamanlarda e, stres yaratan faktörüyle olumsuzluklar da çağrıştırıyor ama... Tabii özellikle yandan, sınavlarda yapılan hatalar değil mi? Evet. Evet, yok Ölseye, vesaire. E, Çok günlük hayatımızda e, rast gelen şeyler. Evet, e, bir yandan da e, bir takım kişileri belki daha öne çekmek için e, yapılan şeyler. Hı hı. E, hiç bunlar olmasa bile rekabetin bu kadar üst düzeyde olmasının küçüklerde yarattığı e, bir takım etkiler. Hı hı. Ama sonuçta bir sınav bir engel. Yani elini kolunu sallayarak bir okula giremiyor çoğu zaman. Evet. Bir yandan koruyucu olan şeyler var. Ee, özellikle trafikte ışıklar, bariyerler, refüjler işte ya da merdiven trabzanları, korkuluklar gibi Tabeli şeyler. Tabelalar değil mi? Tabelalar aynen. Bunlar Hı -hı. engel ama olumlu engeller. Evet. Fakat çoğu olumsuz gibi sanki. Mesela benim aklıma dil geliyor. Hı -hı. Ee, dille ilgili e, sanki engelleri ortadan kaldırıcı bir şeymiş gibi görünürken iletişimi sağlamak için... Ee, sık sık e, tam tersi durumlar ortaya çıkıyor. Yani kişinin hissettiği, düşündüğü, duyduğunu dile getirirken ki e, hale gelirken bir değişim geçiriyor. Karşı tarafa giderken gene bazı iletişim engellerine takılıyor. Hı hı. Ee, bir yandan... E, bazı diller düşman dil olarak kabul ediliyor. O da bir engel gibi onun konuşulmaması gerekiyor. Ee, Bununla dair neler yapılabilir acaba diye düşünüyorum bir yandan da. Evet, yapın... Bu engellerlere bir şey dair. Yapılmıştı sanki aslında dünyada <gülüyor> böyle bir dil ortak dil yaratma çabası. Evet. Ee, esperanto mu? Evet ee, o dil vardı. Evet e, söz konusuydu. Ee, bunun dışında e, görgü kuralları e, da bir tür engel oluşturuyor ve e, doğa e, keza e, engellenen sürekli doğal olarak gitmesi söz konusu bir şey. E, listemize tekrar kısaca dönüyoruz. Yasaklar e, vardı. Evet. E, o yasakların bir kısmı çok ilgi çekici. Bir iki tanesini paylaşmak istiyoruz. Evet ben süfrajetlere bakacağım. E, Süfrajetler Birleşik Krallık ve e, Amerika'da pasif direniş örgütü olarak hani biliniyor. Özellikle seçme ve seçilme hakkını savunan radikal kadın hakları savunucuları bunlar. E, bunlar süfrajet olarak nitelendiriliyor. E, daha çok orta sınıf kadınlardan oluşuyor bunlar sevgili dinleyiciler. Açlık grevleri yapıyorlar, kamu toplantılarını bölüyorlar. Özellikle Bileşik Krallık'ta kamalında sigara kullanımı ile ilgili olarak çok bilindik bir tabuyu yıkıyorlar. Çünkü bir döneme kadar kadınlara yasak bu hmm. e, sigara içilmesi. Sadece erkekler içebilir sigarayı. Sadece oy değil yani. <gülüyor> tabii tabii oy değil. E, bu tabuyu yıkıyor süfrajetler. E, bu hani çok manidar. Hep de engellerle karşılaşıyorlar ha, tabii. Maalesef. Bir de Don Quixote hikayesi var. Onu da çok kısaca söyleyeyim. İspanya Engizisyonu... ...hayırseverliğin değersizleştirilmesi... ...üzerine Don Quixote'u yasaklıyor. Ve İspanya'da çok uzun süre... ...yasaklı kalıyor... ...sonradan hani biz hani bizler... ...dünya insanları, dünya vatandaşları... ...okuma şansına Oo. erişebiliyoruz. Hmm, çok kabahatliymiş. Ben de e, hemen Michelangelo'dan bahsetmek istiyorum... ...1500'lü yıllarda Sistine Şapel'in... ...bir duvarına son yargı... E, ...tablosunu yapıyor ve dönemin... ...papası dördüncü Pol... E, ...çok çıplak buluyor bir takım azizleri ve... E, ...diğer çizilmiş kişileri... ...onun üzerine... E, ...o dönemdeki başka bir ressam... ...Voltera e, onları giydiriyor bir kısmına o yüzden Pantoloncu Volterra diye anılıyor. <gülüyor> Resme Hak engel. Allah Allah. Evet. Gene daha mı Papa asıl engelleyen kişi? <gülüyor> Keza Alice Harikalar Diyarı çok ilginç geldi bize. Alice Harikalar Diyarı önce nargileler, mantarlar falan olduğu için yasaklanıyor yazıldığı dönemde. 1930'larda da Çin'de insanlarla hayvanları aynı seviyede görüyor diye bir yasak görüyor. E, engel, engel. Okumaya, yazmaya, çizmeye engel. Evet, şimdi kısa bir şarkı arası vereceğiz. Cezadan geliyor, engeller. Koyun sonra da bize engelliler deyin Gözüm görmeseli de kalbimiz bilir Doğmasa güneş hanginiz görür Uyamasak da yalan vaatleri Lehinize kurulan bütün saatleri Sesimiz olmasa da konuşuruz bazen Ağzı olan boş konuşuyor zaten Hayat bir yarıştır derler Biz yarışta engel aşmaktayız Yürüyemesek de bu yarışta biz sizlerden daha hızlı koşmaktayız Ey engelsiz sanma kendini kusursuz Dengen var mı dersin istediğimiz iyilik bile değil sizden Sadece hakkımızı verin gamsızsan Yaşantın anlamsız tüm yasalar Sözüm ona engelsiz olanlar için Yazılmışsa tüm yollar siz kusursuzlara yapılmış Ve böylelikle siz rahat yürüyebilir Kaldırımdan atlayıp değnekler üretip değnek satabilir Bir tek o zaman bizi görebilirsiniz Hareket kısıtlı değil bu dünya bizim değil sizin Silahlar biçim savaşlar biçim verir bu dünyayı ki nefret körertir sizi işaret dilin bize bir yol verin bize de iş verin Yolumu aç benim hayat hem senin hayat hem benim Üretecek olanın bağlı elleri gözünü bağla hadi yürümeye çalış Tekerlekli sandalye zor yarış kaldırım bozuk Her yerde basamak bir de bize zor kadar zor ki yaşam bir özrümüz yok kimseye Tek bir ömrümüz var sadece Hepten hayatı zorlaştırılır ama Gene de küsmedik hiç kimseye Peki kim bilebilir yarın ne olacak Böyle devam ederse boğulacağız Bizdeki imkan otobüste yer vermekle Sınırlı maalesef kimisini gözler ile dövdüler Ve gördükleri de sövdüler Bugün arkadan gülenler yarın da gidip iyi bilirdikler gömerler Olmaz ki bu düzen böyle gitmez İtseniz de biz geriye düşmeyiz Sizden daha çok yaşama hevesimiz Kolumuz olmasa da yaşama sarılırız Özürlüymüşüz hep suç işleyenler zaten ...hep özürsüzdür. ...şimdilik bir umut yok ama bizim zaferimiz... ...acaba hangi gündür? Ee, sevgili dinleyiciler... ...engel sözcüğündeyiz... ...kamusla güreşte... ...engel sözcüğünden... E, ...yasak, sansür... ...baskı, sınır, ayrımcılık... E, ...koruma sözcüklerine vardık. E, bütün bunların karşısında... ...özellikle sansür baskı yasağın karşısında... ...bir de direniş var tabii. E, şimdi... ...konuklarımız var. Kerem'e bırakıyorum sizi. E, engel konusunda... ...konuklarımız İstanbul Üniversitesi... ...Engelsiz Bilgi Merkezi'nden... E, ...çalışan arkadaşlarımız... ...Mustafa Üzyürek ve Ilgın... ...Aydınoğlu. Arkadaşları bir tanıyalım ilk önce... E, merhabalar ben başlayayım isterseniz. Hı hı. E, Mustafa Özürek siz dediğiniz gibi e, İstanbul Üniversitesi e, Merkez Kütüphanesi'nde Engelsiz Bilgi Merkezi işte, e, kütüphaneci olarak görev yapıyorum. E, yaptığımız işe de, e, değinecek olursak yani kütüphaneci hizmetinin bildiğimiz bilgi, bilgi hizmetinin e, engellere yönelik kısmını yapıyoruz. Nasıl e, gören kişiler kitaplardan sınırsız istediği gibi Fadilanma hakkı varsa fırsat eşitliği Kapsamında hı hı. E, görmeyen en, en, Ya da diğer engellerinde Yine bilgiye erişimli e, Sağlamak üzere bir takım faaliyetler yürütüyoruz hı hı. Yani Bunların temelinde e, Engeller için sesli kitap oluşturmak hı hı. E, Dijital e-kitap oluşturmak Ya da e, Bilenler bilir e, bireyli alfabesi Görme engellerin parmaklarıyla hı hı. Yazılar okunması için bireyli alfabesiyle Metinle oluşturmak evet. Grafik kabartma şekillerle metinle oluşturmak gibi Temel hizmetlerimiz bunlar. Ilgın sen? Ben de Ilgın Aydınoğlu. Mustafa Bey ile beraber çalışıyoruz. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nin Engelliler uygulama ve araştırma merkezine de görev yapıyorum ben. Bilgi hizmetinin yanında bu merkezde İstanbul Üniversitesi'ndeki engellilikle ilgili bütün proje ve farkındalık çalışmaların temeli olan bir merkez. Merkezin müdürde Profesör Resaiden Fizik Tedavi Profesörün hı hı. Ee, İstanbul Üniversitesi de değil sadece Türkiye'deki Türkiye'de engellilik alanında e, sayılan kişilerden ve bu işe emek harcamış kişilerden biridir ee, çalışmalarımız sürmekte. Tamam ılgın ee, sana görme engelli mi diyelim ne diyelim valla açıkçası e, toplumumuz görme engelliyi kullanıyoruz ama yani Birçok durumda işte örneğin bir, bir yeri görünmeyen birini tarif ederken körcül tarif kelimesini kullanıyoruz. Ya da işte, bu körlerde böyle şeklinde tabirlerimiz olabiliyor. Fark etmiyor açıkçası. Ama kelimesi çok eskiden kalmış hmm. bir sözcük. Hı hı. Bu engellikle ilgili de bir kavramlarda sıkıntı var. İşte özür mü deneyelim, engellik mi diyelim Sakat mı diyelim? Son zamanlarda özel gereksinimli kavram ortaya çık çıktı. Tabii üstün zekalılar da katılıyor özel gereksinimlere. Hı hı. Ee, yani biz arkadaşlarımız, dost çevremizde körler tabirini kullanıyoruz ama resmi yazışmalar ve durumlarda ya da devlet e, tarzında e, engellik görme engelli kullanıyoruz. Tamam. tamam. Şimdi e, muhabbet arasında da geçmişti öncesinde, kayıt öncesinde. E, ülkemizde hani birçok e, stK var özellikle engellilik alanında e, Bununla ilgili hani birtakım çalışmalar yapılıyor. E, düşünceleriniz neler e, Sizce yeterli mi? Daha neler yapılabilir hı hı. Bir, e... Yani bu anlamda e, bir ne derler Cennet e, Tabiri caizse sayılabilir hı hı. E, ülkemizdeki işte stK'ların dernek vakıfların, büyük bir kısmı engellilik alanında. Çünkü e, popüler bir alan. E, toplumdaki bir takım e, duyarlılıklar var. Onları kullanmak üzere e, kurulmuş birçok dernek var. Tabi bunları birbirinden ayırmak gerekiyor. E, öncelikle e, bu derneklerin faaliyetlerinin e, amacının e, tespit edilmesi gerekiyor. Birçok dernek e, bundan e, belki bir çıkar sağlamak. E, maddi manevi çıkar. E, tamamen maddi çıkardan bahsetmiyoruz. Ama e, gerçekten hak temelli yani engellerin toplumda var olmasını da hedefleyen, e, onların işte engellerini kaldırmak üzere e, faaliyet gösteren tabii STK'lar da var. Bu maddi e, çıkardan e, kastin ne Mustafa tam olarak? Ya yani şimdi hepimiz e, karşılaşırız. E, şehrin merkezi yerlerinde mesela ön, şey... Birçok kişi önümüze çıkar i̇şte Bir engelli dergisi satıyoruz ee, Hı, Yok evet, engeller evet. için şu bağış kampanyamız var evet. ee, En son mesela en popüler olan Türkiye e, Hatta ben Kıbrıs'a gittiğimde Kıbrıs'ta da görmüştüm ee, Mavi kapak toplama kampanyası vardı Hatırlarsanız evet. falan ee, Hala var e, evet, ya, Mesaj atın bağışta bulun e, Evet o tür şeyler var evet. Yani Bunların nereye gittiği Ya da ne kadar fayda sağladığı e, tartışılır Mavi kapak örneğinden ben Gitmek istiyorum ee, engellilere e, tekelekli sandalye veriliyor ama şöyle bir şey ki yani engellinin engel durumuna göre fiziksel engelden bahsediyoruz ee, kilosuna göre boyuna göre e, ölçüler değişmesi gerekiyor ve e, kişiye özel tekerlek e, tasarlanması gerekiyor ve bu bir e, ilgili hekim veya Hı -hı. uzmanların e, tavsiyesi raporlarıyla oluşması gerekiyor. Hı hı. Ama siz tutup da e, herkese standart sandalyeler vermekten bahsederseniz burada bir zaten bir sakatlık ortaya çıkıyor. <gülüyor> İkincisi <gülüyor> ise şu, e, asıl önemli olan e, bir kişi e, engelliyse ve sağlık raporu varsa bununla ilgili hı hı. zaten devlet ona ihtiyacı olan e, teçhizat e, neyse engel durumuna göre te, bu tekelek sandalyede de dahil zaten veriyor. Yani bununla ilgili ücretsiz, ücretsiz veriliyor zaten. Hı. Peki e, devletin uygulamaları hakkında genelde ne söylersiniz? Ne tip uygulamalar var engellilere dönük? Bunların hangileri yararlı? Başka nelere ihtiyaç var? İkinize de soruyorum. E, Türkiye engellilik anlamında bir yasa cenneti aslına bakarsanız. 2005'te çıkartılan 5378 sayılı engelliler kanunu bu işin temelini oluşturuyor. Son yıllarda da birçok düzenleme yapıldı ve Birleşmiş Milletler standartlarına doğru değiştirildi kanun. Yani Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi ki Türkiye'nin de 2006'da imzalı bir sözleşme. Anayasa üstü bir sözleşmedir bu. Bunun temel teması ayrımcılık üzerine kurulmuştur. Hı hı. Ayrımcılığın yapılmaması ile alakalı. Türkiye'de kanun bu şekilde revize edildi. Ama kanunda örneğin öngörülen... 7 ee, yıl ilk 7 yıl içerisinde bütün kamu kurumlarını eşleşebilir hale getirmesi ile ilgili düzenlemeler yapılamadı ve kanun süresi bitmeden bir hafta önce de 2012'de uzatıldı süre 3 ee, yıl uzatıldı 3 yılını yani 10 yılın sonunda da birçok şey yapılamamıştı. Ne zaman bitti bu süre? Temmuz 2015'te bütün süreler tamamen bitti. İkinci uzatmada evet, da, ikinci dahil. Uzatma da bitti. Şu an durum ne? Şu anda. E, ...yapılamamazlık durumu devam ediyor... ...fakat... ...valiliklerde izleme, erişilebilirlik... ...izleme ve denetleme komisyonları oluşturuldu... Hı hı. ...ilgili şikayet... E, ...ve incelemeler sonucunda... ...bu komisyonlar yapılan... E, ...şikayetler sonucunda... ...bir takım şeylerin... E, ...değiştirebildiği ve... ...devlette ceza kesilmeye başlandığını duyuyoruz... ...ne kadar işlevsel olur... ...onu bilemiyoruz... ...devlet kendine ceza ne kadar keser... ...bilemiyoruz... <gülüyor> ...süreci takip ediyoruz. Ben Başka? de bir kısmına değinmek istiyorum. Bununla ilgili... E, ...devletin yaklaşımının... E, ...eksik kaldığı yönünde... E, ...bir şeyler söylemek istiyorum. E, şöyle ki... E, ...biliyorsunuz... E, ...devlet yetkilileri falan... E, ...ya da aile sosyal politikalar ...bakanı yetkilileri falan... E, ...engellilik konusu olunca... E, ...biz işte engellilere e, evde bakım hizmeti verdik... İşte ...birinci derece yakınlarına şu kadar maaş bağladık... ...tarzında açıklamalar diyoruz. Elbette bunlar eee gereklidir, ihtiyaçtır. Bir takım ihtiyaçları karşılıyor ama işte burada bir eksik yaklaşım var. Yani eee bizler engellilik alanında eee dediğimiz gibi hak temelli faaliyet yürütenler olarak eee bizim eee esas isteğimiz engellerin sadece eve mahkum edilmesi ya da bir takım maddi ihtiyaçların karşılanması değil eee hayatın içinde var olmalarını sağlayacak veya var olmalarını engelleyen durumları ortadan kaldırması gerekiyor. Ha, dediğimiz gibi bu tür katkılar e, olmalı mı? Evet olmalı ama sadece bununla yetinip biz bunu yaptık daha ne yapalım tarzında yaklaşımlar eksik yaklaşımlarla hmm, kalıyor anlıyorum. maalesef. Yani sokağa çıkmaları asıl hedeflenen şey Elbette. evde olduklarını kabul ederek e, yola çıkılan şeyler ikinci çözümler gibi oluyor. Elbette dediğimiz gibi fırsat eşitliği diyorsak yani bugün e, şöyle bir oran var dünya e, sağlık örgütünün açıkladığı bir oran ve tüm dünyayı da Aslında kapsayan bir şey hı hı. E, nüfusun yaklaşık yüzde 15 gibi bir kısmı engelli Yani bu da bizde 11 milyon o, e, 12 milyon civarında bir e, rakama tekabül ediyor ve biz bugün Çok bu bir e, bu 11 milyonu e, sokakta görebiliyor muyuz yani hayata ne kadar katılabiliyorlar, sokakta ne kadar engelli var. Hmm. Ya bu aslında bir çeşit kıyastır yani. Evet, evet doğru. doğru. Aslına bakarsanız e, az önce bahsettiğim kanunların yerine yerine getirirse uygulanabilse bu kanunlar ve etraf eşdeğildir hale getirirse dışarı çıkma oranında kesinlikle artış görülecektir. Evet. Onu düşünüyorum. Şimdi e, bir de dille ilgili bir problem var. Bildiğim kadarıyla hani hepimizin bildiği daha doğrusu. ...engelli de hani hep aklımıza gelir yani ama rağmen, engelli ama rağmen... ...hani bu, bununla ilgili, bu dille ilgili hani düşüncelerinizde bunu alabilir miyiz? Ya bu konuda bana çok konuşmak düşmedi, ben küçücük bir örnek verip hemen... ...ülguna e, bahsedeceğim. E, bu sene işte Mart ayının sonunda kutlanan 52. Kütüphane Haftası'nda ismini vermek istemediğim bir kütüphane... E, ...yılın en çok ok, kitap okuyan e, okuyucusunu seçiyor ve e, bunu basına e, servis ediyor cümlede şu engeline rağmen en çok kitap okuyan ödülünü aldı. Yani bahsedilen kişi tekerlekli sandalye kullanan birisi, e, kitap okumak için e, göz yeterliyken ya da işte zihin yeterliyken işte tekerlekli sandalye olması engel değil, işte engellerini aştı engeline rağmen diye bir e, böyle bir yansıtma vardı. Çok açık ha. bir örnek oldu bu. Aslında ben ılgına son soruyla beraber e, bu soruyu e, aktarmak istiyorum birlikte çünkü bir iki dakikamız kaldı. Toplumun genelde engellilere bakışı ve sizin günlük hayatta yaşadığınız değişik e, örneklerle ...ilgili bir şey söyleyebilir misin? iki dakikamız kaldığını... ...toblum engellilere önyargıda yaklaşıyor... ...her zaman. Bunun da gelişmemişlikle ve... ...eğitim seviyesinin düşüklüğüyle ...balantılı olduğunu tahmin ediyorum, düşünüyorum. Örneğin ben sokakta... ...tek başıma ya yani da İstanbul'da... ...yalnız yaşayan birisiyim. Sokakta her yere gidiyorum, oradan oraya. Ama... Engelle, görme engellilerin geneli bu şekilde değil. Dolayısıyla ben o şekilde gittiğim zaman maşallah senden benden iyi yürüyor şeklinde şeyler duyuyorum arkamdan. Ya da işte vay ne güzel maşallah şeklinde birçok e, temenniler duyuyorum ama e, bağımsız hareketi olmayan görme engelliler sürekli yanlarında birisiyle gittikleri için refakatçılar olduğu için onlar e, Toplumun genel ön yargılarına uygun durumda kalıyorlar. Ben biraz aykırı durumda kalıyorum. Aslında normal olan benim konumum maalesef ki. İşte o konuma getirilmesinde bir sorun var herhalde evet. bizim ülkemizde insanların. Evet. Ee, süremiz bitiyor. Ee, zannediyorum yaptığınız bir çalışmada <gülüyor> e, rahatsız edici sözcüklerle ilgili Mustafa bize anlatmıştı. E, merhamet sözcüğü, acıma sözcüğü çok rahatsız edici oluyor. Onunla ilgili de sadece birer cümle sizden alıp kapatalım. Ee, yani bizim e, Engelsiz bilinç eğitimi e, kapsamında Dediğimiz bir eğitim var ve burada Engellerin e, günlük hayatta karşılaştıkları Bir takım cümleler var işte e, Benim yerime karar verme Gibi yani olumsuz Örnekler üzerinden giderek o, Bunun olumlusu nedir diye e, hmm. Üniversitemizdeki öğrencilere Etrafımızdaki insanlara e, Bir çeşit e, düşündürerek e, Gerçeği bulmayı yöntemini işlediğimiz bir ee, ...interaktif bir oyun tarzında eğitim... Ee, ...birçok engelli... ...yani kendi adına karar verilmesini değil de... ...kendinin görüşü alınması... ...fikri alınması yönünde... ...taleplerini içerir esasında. Evet, aktif olmaya dönük bir şey. Bunu şöyle örneklendirebiliriz. Ee, aslında süremiz dolmak üzere... ...son bir cümle alalım tamam, yani, Bu Bunun örneği şu, bir restorana gittiğimizde... ...gören birisiyle ne yiyeceğimi... ...gören birisine sorması. Çok net bir örnektir bu. Aman. Bir de az önceki cümlelerle ilgili... Herkes engelli adayıdır cümlesi bizim en hoşlanmadığımız Aha. ama toplumda en çok kullanılan e, bir cümledir. Yanlış e, bilinen e, bir durum bu söz konusu. Yani burada e, insanların engelli haklarını savunması için engelli olmaları gerekmez. Ya evet. da örneğin kadınların ya da erkeklerin ileride kadın olma ihtimallerine karşı kadın haklarını savunması. <gülüyor> ya da hayvan haklarını savunanların ileride hayvan olabilme ihtimallerine karşın. Bu hakları gibi bir durum söz konusu. Çok iyi Doğru söyledi. değil bu yer Süremiz bitti. Ilgın'a ve Mustafa'ya çok teşekkür ediyoruz. Engelsiz bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın. İyi, iyi